Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygıdeğer dinleyenler 13. Bab Hayır Yollarının Çok Oluşu Konu ile ilgili ayetler her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir ve karşılığını mutlaka verecektir. Bakara suresi ayet 215 Yine 197 Bakara suresinde Rabbimiz buyuruyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu bilmektedir. Zilza suresi 7 ve 8. ayet Her kim zerre kadar iyilik yaparsa yaptığının mükafatını mutlaka görecektir. Her kim zerre kadar kötülük yaparsa o da bunun cezasını görecektir. Ve son olarak Casiye Suresi ayet 15. Her kim dürüst ve erdemlice davranırsa bunu ancak kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse o da ancak kendisine zarar vermiş olur. Konu ile ilgili hadisler Ebu Zer radiyallahu şöyle demiştir. Bir gün... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın elçisi, iyiliklerin en üstünü hangisidir diye sordum. Allah'a inanmak ve yeryüzünde İslam'ı eyyemen kılmak için onun yolunda mücadele etmektir buyurdu. Hangi köleyi özgürlüğüne kavuşturmak daha faziletlidir diye sordum. Sahipleri yanında en kıymetli ve bedeli en yüksek olanı buyurdu. Peki bunları yapacak gücüm yoksa dedim. Bu gibi iyilikleri yapanlara yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün buyurdu. Ey Allah'ın elçisi ya bunların da hiçbirini yapamazsam dedim. O zaman hiç değilse insanlara zarar vermekten kaçınırsın. Çünkü bu da kendi adına vermiş olduğun bir sadakadır buyurdu. Yine Ebu Zer radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şükretmeniz gereken nimetler o kadar çoktur ki vücudunuzun her bir eklemi için her gün bir sadaka vermeniz gerekir. Bununla birlikte her Subhanallah, Allah'ım sen her türlü eksiklikten uzaksın, yücesin zikri bir sadakadır. Her Elhamdülillah, Allah'ım sana hamd ederim. Bütün övgü ve de sana aittir. Duası bir sadakadır. Her La İlahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur, kulluk edilecek, hükmüne boyun eğilecek yegane ilah odur, zikri bir sadakadır. Her Allahu Ekber, Allah her bakımdan en yüce en büyüktür, zikri bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadaka, kötülükten sakındırmak bir sadakadır. Kısacası hayır yolları sayılamayacak kadar çoktur, kuşluk vakti kılacağınız iki rekat namaz ise bütün bunların yerini tutar. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana gösterildi. İyi amellerinin içinde gelip geçenleri eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılmasını da gördüm. Kötü amelleri arasında da mescitteki bir tükürük veya balgamın temizlenmeden bırakılmasını gördüm. O halde Yollara çöp atmak, yerlere tükürmek gibi basit görünen davranışların da kişiyi günaha sürükleyen amellerden olduğu unutulmamalıdır. Evet saygıdeğer dinleyenler, Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bazı fakir insanlar Peygamber aleyhissalatu vesselama gelerek Ey Allah'ın Resulü bütün sevapları zenginler alıyorlar çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor bizim gibi oruç tutuyorlar. Fakat bunun yanı sıra mallarından fakir fukaraya sadaka veriyorlar dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah size sadaka verme imkanı bahşetmedi mi sanıyorsunuz? İyi bilin ki her Subhanallah demeniz sadakadır. Her Allahu Ekber sadakadır. Her Elhamdülillah sadakadır. Her La ilah illallah sadakadır. İyiliği emretmek sadaka, kötülükten alu koymak sadakadır. Hatta bir müminin eşiyle birlikte olması bile sadakadır buyurdu. Ey Allah'ın elçisi, cinsel arzusunu tatmin eden biri ne dem bundan dolayı sevap var dediler. Peygamber aleyhisselatu vesselam düşünün bu arzusunu haram yoldan giderseydi günah olmayacak mıydı? O halde helal yoldan gidermesinde de elbette sevap vardır buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler Ebu Zer radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi basit zannedilen bir davranış bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanın her bir eklemi için üzerine güneşin doğduğu her gün bir sadaka borcu vardır. İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü bineğine yüklemen bir sadakadır. Güzel ve tatlı söz söylemen sadakadır. Namaz için camiye giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan kaldırıp atman da sadakadır. Ayşe radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gerçek şu ki her insanın vücudunda 360 eklem ve kemik bulunmaktadır. İnsan kendisine bahşedilen bu nimetlerin şükrünü eda etmelidir. Her kim günde 360 defa Allahu ekber, elhamdülillah, la ilahe illallah, subhanallah, estağfirullah diyerek dua eder, insanların yolu üzerindeki taş, diken veya kemik gibi eziyet verici şeyleri kaldırır, iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırsa o gün kendisini cehennemden kurtarmış olarak akşama erişir. Ebu Hureyre radiyallahu and'an Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim beş vakit namazını kılmak ve Müslümanlar arasındaki ders, sohbet, yardımlaşma gibi sosyal faaliyetlere katılmak üzere sabah akşam camiye gider gelirse... Her gidip gelişinde Allah ona cennete bir ikram, bir ziyafet hazırlatır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan, Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman hanımlar, Hiçbiriniz bir koyunun ayak kemiği bile olsa, Komşusunun verdiği hediyeyi veya kendisinin ona vereceği hediyeyi küçük görmesin. Komşular arasında hediyeleşme ihmal edilmemeli, Az çok büyük küçük demeden ikramda bulunulmalıdır. Verilen ikram da küçük görülmemeli hele asla geri çevrilmemelidir. Yine Ebu Hureyre radiyallahu an'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İman 70 veya 60 küsür kısımdan ibarettir. İman bir ağaca benzetilirse onun kalp ile tasdikten ibaret olan bir gövdesi ve güzel davranışlardan ibaret olan çok sayıda dalı şubesi vardır. Bunların en yükseği Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söylemek, en aşağısı ise gelip geçenleri eziyet veren, taş, diken, çöp gibi şeyleri yoldan kaldırmaktır. Bir Allah'a yürekten bağlılığının en güçlü ifadesi, Diğeri yoldan bir taşı alıp kenara atmak gibi son derece basit bir hareket. Ancak her ikisi de iman gövdesinin bir parçası, dalları ve harika meyveleri. İman, müminin her türlü duygu, düşünce ve davranışlarına yön veren sınırsız enerji kaynağı gibidir. Öyle ki iffet, edep ve utanma duygusu olan haya da imanın bir bölümüdür. Demek ki İslam'da iman ile şu ya da bu şekilde alakası bulunmayan herhangi bir davranış yoktur. Dolayısıyla din dünya ayrımı gibi bir anlayış da kesinlikle söz konusu değildir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı, bir kuyu buldu, içine indi ve suyunu içtikten sonra geri çıktı. Bir de ne görsün? Bir köpek dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağa yalayıp duruyor. Adam kendi kendisine bu köpekle tıpkı benim gibi susamış olmalı diyerek hemen kuyuya indi ayak ayakkabısını su ile doldurdu. Sonra onu ağzıyla tutarak yukarıya çıktı ve köpeği suladı Allah da bu adama teşekkür ederek onu bağışladı. Allah'ın teşekkür etmesi yapılan iyiliğin karşılığını vermesi anlamına gelmektedir. Bu kıssayı hayretle dinleyen sahabiler ey Allah'ın elçisi hayvanları yaptığımız iyiliklerden dolayı da bize sevap var mı diye sordular. Peygamber aleyhisselam evet her canlıdan dolayı sevap vardır buyurdu. Buhari'de yer alan bir başka rivayet Allah da bu adama teşekkür ederek onu bağışladı ve cennetine koydu. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde de şöyle denilmektedir. Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek bir kuyunun etrafında dolanıp duruyordu. Derken İsrail oğullarından ahlaksız bir kadın onu gördü. Hemen çizmesini çıkardı ve onunla kuyudan su çekerek köpeği suladı. Allah da bu kadını bağışladı. Yani bu iyiliğinin karşılığında ona tövbe edip tertemiz bir hayata yönelmeyi, Nasip etti. Böylece yaptığı basit bir iyilik sayesinde kadın cennetlik oldu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslümanları rahatsız eden yol üstündeki bir ağacı kesen bir kişi cennet nimetleri içinde yüzerken gördüm. Bir başka rivayet Şöyle geçiyor. Adamın biri yol üzerine bir ağaç dalı gördü ve Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanlar rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi ve dediğini yaptı. İşte bu yüzden adam günahları bağışlanarak cennete konuldu. Buhari ve Müslim'de yer alan bir başka rivayette şöyle buyurulmaktadır. Adamın biri... Yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalı buldu ve gelip geçene eziyet vermemesi için onu yoldan uzaklaştırdı. Allah da bu iyiliğinin karşılığını vererek onu bağışladı. Demek ki ihlas ve samimiyetle yapılan küçücük bir iyilik bile insanın hayatının değişmesine cehenneme dönük olan rotasının cennet yönüne çevrilmesine vesile olabilmektedir. Evet... Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kişi güzelce abdest alıp cuma namazına gider ve hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse iki cuma arasındaki ve fazladan üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla veya elindeki anahtarlık tesbih gibi bir şeyle oynarsa abdesti iştigal etmiş ve hutbe dinleme sevabından mahrum kalmış olur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir mümin abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyunun son damlasıyla dökülür gider. Ellerini yıkarken de elleriyle işlediği günahlar abdest suyunun son damlasıyla dökülür. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyunun son damlaları ile akıp gider. Nihayet o mümin işlemiş olduğu küçük günahlarından tamamen arınmış, temizlenmiş olur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki ramazan orucu aralarında işlenecek küçük günahların bağışlanmasını sağlar. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselatu vesselam size Allah'ın günahları bağışlamasına ve dereceleri yükseltmesine vesile olan hayır yollarını göstereyim mi diye sordu. Sahabiler evet ya Resulullah dediler. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bazen Meşakkatli de olsa abdesti tam alarak her namazı cemaatle kılmaya gayret ederek camilere adımları çoğaltmak ve ibadet bilincini zihinde ve gönülde sürekli canlı tutarak namazın ardından gelecek namazı beklemek işte bunlar cephede nöbet beklemek kadar sevap kazandıran ibadetlerdir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimi gafil insanlar sabah ve ikindi namazlarını uyku, alışveriş, tembellik gibi sebeplerle geciktirir. Bazen de hiç kılmazlar. Kim beş vakit namaza devam eder özellikle de bu iki serinlik namazını aksatmadan kılarsa büyük günah işlemediği takdirde kesinlikle cennete girer. Yine Ebu Musa el-Aş'ari radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kimse hastalanır veya yolculuğa çıkar da alışkanlık haline getirdiği nafile ve sünnet ibadetlerini yerine getiremezse ona evinde ve sağlıklı iken yaptığı ibadetlerin sevabı yazılır. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh’tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yapılan her güzel iş sadakadır. Yani İslam'ın güzel gördüğü insana ve topluma faydalı olan her şey sadaka hükmündedir. Yine Cabir bin Abdullah radiyallahu anh’tan Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman bir kişi bir ağaç dikerse o ağaçtan yenilen Çalınan ve herhangi bir şekilde eksiltilen her şey onun için sadakadır. Müslim'de yer alan diğer bir rivayet şöyledir. Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şeyler kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. Müslimde yer alan bir başka rivayet şöyledir. Herhangi bir Müslüman ağaç diker veya ekin eker de, Ondan bir insan veya hayvan yerse bu o Müslüman için bir sadaka olur. Evet saygıdeğer dinleyenler, Cabir bin Abdullah radiyallahu an anlatıyor. Selim'i oğulları kabilesi mescide birkaç kilometre uzaklıkta bulunan evlerini satıp Mescid-i Nebevi'nin yakınına taşınmak istediler. Peygamber aleyhisselam durumu haber alınca onlara Duyduğuma göre mescidin yakınına göç etmek istiyormuşsunuz. Öyle mi diye sordu. Onlar da evet ey Allah'ın Resulü. Bunu yapmayı ve sana komşu olmayı çok istiyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü vesselam Selime oğulları bu düşüncenizi takdirle karşılıyorum ancak Medine'nin güvenliği bakımından bu stratejik bölgeyi terk etmeniz uygun olmaz. Orada kalmaya devam ederseniz bana komşu olmaktan çok daha büyük sevap kazanırsınız. Onun için yerinizde kalın ki camiye gelirken atacağınız her adım size sevap olarak yazılsın. Yerinizde kalın ki atacağınız her adım size sevap olarak yazılsın buyurdu. Bunun üzerine Selim oğulları öyleyse biz de taşınmaktan vazgeçiyoruz dediler. Müslim'in naklettiği bir başka rivayette peygamber aleyhissalatü vesselam attığınız her adım karşılığında bir derece vardır buyurmuştur. Buhari'de de aynı anlamdaki bir hadisi Enes bin Malik rivayet etmiştir. Übey bin Kab radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında bir adam vardı ki mescide ondan daha uzakta oturan bir başkasını bilmiyorum. Buna rağmen o cemaatle kılınan hiçbir namazı kaçırmazdı. Ona bir merkep satın alsan da hava karanlık veya sıcak olduğunda ona binsen daha iyi olmaz mı dedim. Adam doğrusu camiye bir binekle gelmeyi veya evimin caminin hemen yanında olmasını istemem. Çünkü ben mescide her gelişimde ve evime her dönüşümde adımlarımın bana sevap olarak yazılacağını ümit ediyorum dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onu tasdik ederek Allah bunların hepsini senin için toplayıp sevap olarak yazdı buyurdu. Bir başka rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'tan umduğun mükafat sana verilmiştir buyurdu. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anhuma'dan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kişiye kolayca sevap kazandıran kırk çeşit iyilik vardır. Bunların en üstünü birisine sağması için ödünç bir keçi vermektir. Kim sevabını umarak ve mükafatını Allah'ın vereceğine inanarak bu kırk iyilikten birini yaparsa Allah onu bu sayede cennete koyar. Adi bin Hatim radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah için vereceğiniz yarım hurmayla bile olsa... Kendinizi cehennemden koruyun. Buhari ve Müslümin yine Adi bin Hatim'den naklettikleri bir başka rivayette peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hesap günü Rabbiniz sizin her birinizle arada bir tercüman bir perde olmaksızın konuşacaktır. O zaman kişi sağına bakacak. Ahirete gönderdiği iyiliklerden başka bir şey görmeyecek. Sonuna bakacak. Gönderdiği kötülüklerden başka bir şey göremeyecek. Önüne bakacak karşısında cehennem ateşinden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten korumaya çalışın. Bunu da bulamayan güzel ve tatlı sözlerle kendisini cehennemden korusun. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah... Bir şey yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan muhakkak razı olur. Evet. Allah bir şey yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan muhakkak razı olur. Konuyla ilgili son hadisimiz Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir keresinde Peygamber aleyhissalatu vesselam Sadaka vermek her Müslüman'ın görevidir. Her Müslüman'ın verebileceği bir sadaka yapabileceği bir iyilik mutlaka vardır buyurdu. Peki ya sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler. Çalışıp kazanır böylece hem kendisine faydalı olur hem de başkalarına sadaka verir buyurdu. Buna gücü yetmezse dediler. Darda kalana ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Buna da gücü yetmezse dediler insanlara iyiliği tavsiye eder buyurdu. Ya bunu da yapamazsa dediler. O zaman hiç değilse kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet. Ve ahir dâvâhum enil hamdü lillâhi rabbil âlemîn.